Festival günlükleri down Dünya festivallerinden notlar ve karşılaştırmalar Hazırlayan ve sunanlar Ebru Dengiz ve Gökhan Yenileğen. Herkese merhaba. Açık Radyo 94.9'da festival günlüklerine hoş geldiniz. Ben Ebru Dengiz. Ben Gökhan Yenileğen. Ve bugün bir stüdyo konuğumuz var. Bugün Vanlav'dan bahsedeceğiz ve One Love Festival Direktörü Sinan Yağcı aramızda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, nasıl keyifler? İyiymiş, sağ olun. Siz nasılsınız? <gülüyor> Harika. Ee, bugün e, Van 13-14 Haziran'da çok yakın aslında, çok az bir süre kaldı. Hı. Life Park'ta yapılıyor bu yıl, 14.sü evet. düzenleniyor. Ee, birazcık Vanlavı tanıtalım istedik. Hani bizim soracaklarımız var. Belki sizin anlatmak istediğiniz, e, ekstra anlatmak istedikleriniz olabilir. Ee, sizden bir genel One Love ile ilgili bir e, bilgi alabilir miyiz? Her şeyden ee, önce. Olur. Ee, sizin söylediğiniz gibi 14.sü yapılıyor e, bu sene. Ee, One Love hani çok kabaca bakarsak şu an e, hani geldiğimiz noktada kendi alanında en büyük festival olma özelliğine sahip. E, ve 14 yıldır da çok ilgiyle karşılanmış. Yani bu senede e, onun biraz meyvelerini topluyoruz. E, güzel bir festival olacak bu sene e, diye düşünüyorum. E, bizim hazırlıklar tabii e, son sürat devam ediyor. Az da bir zaman kaldı. O yüzden de bayağı yoğunuz ama hı hı. E, güzel gidiyor her şey yolunda yani. Bu sene yeni bir de bir uygulama var. E, i̇kili bodypackler... E, satışa sundunuz birazcık ee, onun hakkında da bilgi alabilir miyiz olur ee, bodypack şöyle biz kendi aramızda festivalden önce tabii konuşurken ekipçe e, hani insanların genelde festivale bir arkadaşıyla veya işte sevgilisiyle veya neyse hani topluca gittiklerini alışkanlığını olduğunu dolayısıyla böyle bir uygulama yaparak e, hani bu ihtiyaca e, karşılık verebileceğimizi düşündük Açıkçası da iyi düşünmüşüz. Çünkü çok büyük talep oldu. Yani hı, hı. satılan biletlerin çok yüksek oranı body pack e, şeklinde satıldı. Tabi orada bir iki bilet olduğu için bir indirim de uyguluyoruz. E, o da biraz daha e, talebin artmasına yardımcı oldu diye düşünüyorum. E, bizim için şey e, yani başarılı bir uygulamaydı. Bundan sonra da hep devam ederiz diye düşünüyorum. Belki de bundan sonra hani... ...bildiğim kadarıyla pazarda böyle bir uygulama da çok yapılmamıştı... ...belki de bundan sonra hani başka festivalleri de uygulanır... Yurt dışında uygulanarak... aslında böyle paketler şeyler var ama... ...esas tabii hani belki de orada şeye girmek lazım... Yani festival line-up'ı açıklanmadan e, bilet almaya <gülüyor> e, değil mi Gökhan? Evet, Ekşi e de aynı şey konuşmuştuk. Yani Avrupa'da insanlar early Bird döneminde hiçbir isim açıklanmadan biletlerini alıyorlar ki... E, yani Türkiye'deki insanlar işte onlar çok büyük festivaller ve tarzı e, yorumlar yapıyor ki... One Love'da bizim ülkemizde yani yıllarca yapılan işte 14. 14. yılı... 14 yıl az değil bayağı bir süre Ve çünkü. yapacağı işler de belli yani. Genel olarak hangi gelecek ve hatta nasıl bir festival olacak ki Vanlavın bana göre benim de aynı sebepten bir kitlesi var. Belirli bir sabit bir kitle var ve bu insanlar isimleri çok aldırmadan zaten hı hı. festivallere gidiyorlar. O güven oturdu mu sizce Türkiye'de? Yani bu sene mesela Bodypack'lere olan ilgiden aslında bunun... Daha artı yönde değiştiğine sonucuna varabilir miyiz ya da bu? Şöyle şimdi bu sene maalesef bizim onu test etme şansımız olmadı. Şöyle hı. ki biz de normalde e, festivalin e, biletlerini erkenden satışa çıkıp daha line up açıklamadan e, bir satış yapmayı planlıyorduk. Bir takım teknik sebeplerden o çok e, mümkün olmadı. O yüzden ölçemedik o anlamda hı hı. bu sene. Ama geçen seneden bildiğim e, geçen sene line up açıklanmadan bir satı, satışa çıkmıştı ve ...yani Türkiye koşullarında da fena olmayan bir taleple karşılaşmıştı. Ee, orada benim hani genel sizin şey sorunuza cevabım hani o güven oturdu mu e, hem evet hem hayır. E, şundan dolayı e, evet e, bir şekilde Van 14. senesi olduğu için e, biraz da bu 14 sene boyunca... E, ...belli bir çizgiyi en azından müzikal çizgiyi ve hı hı. prodüksiyon standartını tutturduğu için... ...insanlar One Love dendiği zaman... ...neyle karşılaşacaklarını... ...en azından meraklısı diyeyim... ...yakından takip edeni... <gülüyor> ...onu biliyorlar... ...ve öyle bir bir anlamda bir e, güven oluşmuştur... E, ...şunu da tabii biraz... ...tereddüt ediyor olabilirler... E, ...içinde bulunduğumuz coğrafyanın... ...koşullarından dolayı... E, ...Avrupa'daki kadar... ...çok istikrarlı olamayabiliyor... ...festivaller veya etkinlikler... ...yani hani... Doğal felaketler de bunun bir parçası. İşte ne bileyim ülkenin veya içinde bulunduğumuz coğrafyanın <gülüyor> gündemi bunun bir parçası. Bir de bizde şey e, takvim ve mekanlar da oynayabiliyor. Öyle Hı -hı. bir sıkıntı var. Yani Avrupa'da işte hani atıyorum 10 yıldır, 20 yıldır, 30 yıldır aynı hafta sonu aynı lokasyonda Hı -hı. Evet. festivaller yapılabiliyor. Yani bizde Ramazan bayramı vesaire ha, tam yaz <gülüyor> dönemlerine denk geldiği Aynen. zaman. Öyle olduğu için birazcık size her sene... Geri geliyor her sene tarihini ileri geri oynatmak durumunda kalabiliyorsunuz. Öyle olunca da o bir hani algıda bir istikrarsızlık gibi algılanabiliyor. Veya hmm. mekan çok önemli tabii burada. Hmm. Yani bizde zaten e, hani bu işlerin hepsinde festival, konser vesaire hmm. etkinlik diyeyim. Hmm. Bunlarda mekan çok büyük sorun. Yani ezelden beri çok büyük sorundur. İşte hani şu an bile biliyorsunuz şehrin opera salonu yok yani. O yüzden hmm. Aynen. festival Aynen. alanı da tam evet. hani var Kabul edemiyorum ben. Evet. E, o bağlamda da hani e, işte hani bizim festivalimizde birazcık işte atıyorum 3 yıl önce santraldeydi. geçen yıl Park Orman'daydı bu sene Life Park'ta olmak durumunda hani Hı. biz memnunuz Life Park'ta olmaktan ama <gülüyor> aynı mekanda sürekli yapamadığımız için e, bu Hı. da tabii insanlarda şey yapabiliyor. E, festivallere. Markaları olan e, geliştirecekleri güveni biraz daha zamana yayıyor. Hı hı. Ama biz gene o açıdan hani 14. senesi olması itibariyle nispeten şanslıyız diye düşünüyorum. Hı hı. Evet festivale dedike edilmiş bir yer. Yok <gülüyor> onu şeyde de konuştuk gitti koskoca ada var yani adamların evet, festival onlar çok adası ya, var. Onlar... <gülüyor> Bizde daha çok devşirilmiş mekanlar ama Life Park bu anlamda <gülüyor> doğru bir şey herhalde. Çünkü... Life Park bu anlamda bence doğru yani en azından ben kişisel olarak seviyorum. E, şu bağlamda seviyorum. E, bir kere ormanın içinde doğanın içinde e, bence de bir festival tabii ki çeşitli farklı koşullarda her türlü festivali tasarlamak Mümkün ve hepsinin <gülüyor> ayrı bir keyfi vardır muhakkak ama hani bizim Vanlavın zaten hani kimliğinin içinde de birazcık o doğanın içinde olma işte ayağını çimene basma zaten yazın yaptığımızdan dolayı <gülüyor> o yüzden hani Life Park'ın öyle bir hoşluğu var yani ben mekan olarak beğeniyorum seviyorum. Onun dışında da şimdi bizim bizde festival kültürü nispeten yeni yeni oturduğundan dolayı diyeyim. bizim festival seyircimiz de Genelde böyle hani e, mümkün olduğunca çok zahmete girmeden ulaşabilecekleri şehir merkezine yakın lokasyonları tercih ediyor. Yani yurt dışında festivale gittikleri tren yolculuğu da esasen o e, maceranın veya o eğlencenin bir parçası gibi algılanıp onu da evet. bir o sürecin içinde değerlendirip o da bir onlar için değer anlam ifade ediyor. Evet. Bizde tam öyle olmuyor yani bizde <gülüyor> birazcık. Uzaklaşmaya kalktığınızda insanların bir kısmı gelmeye üşenebiliyorlar veya hani çok daha pratik olsun istiyorlar. E Life Park o anlamda bence şey e, hala e, insanların o ulaşabilme sınırının içinde kalıyor. Neticede işte metrodan son metronun son durağında indiğinizde işte zaten bizim de şatıllarımız vesaire olacak. İşte bir 10-15 dakika hemen varabiliyorsunuz. E, o yüzden de Life Park bence iyi bir seçenek. Yani park ormandan 2 metro durağı sonra gibi. İlk e, ...festival yapıldığında Park ormanda hatırlıyorum... ...98 yılıydı... ...o zaman hani o bile şehir dışı gibi algılanıyordu... Evet, evet. <gülüyor> Şimdi... ...aslında bütün Maslak öyle algılanıyordu ama... <gülüyor> öyle. ...sonradan plazalar falan... ...durumu kurtardı. ...geçtiğimiz e, programlarda şeyi konuşuyorduk... ...işte Hollandalılar... ...Rakverter'e gidiyorlar, Zeket'e gidiyorlar... ...ve çok büyük bir kitle gidiyor... ...böyle festival, festival gezen insanlar var Avrupa'da... ...parti trenleri, parti otobüsleri... Evet. ...parti uçakları kaldırıyorlar... ...parti metrosu yapabilir miyiz <gülüyor> Türkiye'de? Parti treni yapmıştık biz çok çok yıllar evvel. Ee, Ankara'dan e, festivale tren kapatıp... ...partileyerek evet. insanları evet. getirmiştik. 90'ların 90 lar, 90 sonundaydı. Ee, olur, olabilir. Evet, eğlenmeyi biliyoruz sonuçta neden olmasın? <gülüyor> Hollandalılardan aşağı kalır bir yanımız yok. Hazır bu 14 yıla girmişken... E, ...ben biraz şeye girmek istedim. Bugüne kadar... E, işte Black Eyed Peas, Moby, Kaisershaver, Sued, ve birçok ismin katılı headliner ağırlıklı festivaller de oldu. One içerisinde. Bunun haricinde Tink Tinks, Moderat ki hatta bu yıl işte Tom Oldo, James Black gibi daha böyle alternatif ve müziksever kitleye hitap eden bir festival de oldu. Hmm, One nasıl değerlendirebiliriz? Yani bir headliner, bir alternatif festival mi yoksa daha kendi sevdiklerine yönelik bir var ee, şöyle e, hani en genel çerçevede biraz alternatif diye kabul etmek <gülüyor> lazım yani neticede e, hani birazcık belki mainstreame kaydığı dönemler veya mainstreame kaymış ekler olabilir ama geneli baktığınız zaman da alternatif müzik evet. festivali diye düşünmek lazım ben öyle değerlendiriyorum <gülüyor> e, şey kısmına gelince evet bu seneye kadar çeşitli senelerde biraz daha headliner odaklı e, gidildiği olmuş e, bu sene Tam öyle yapmadık. <gülüyor> e, o birazcık bir tercih meselesiydi. E, çünkü biz artık Van hani Love'ın şey olarak insanların algısında bir yere oturduğunu düşünüyoruz. Ve orada da tercihimizi biraz şeyden yana kullandık. Neticede belli bir e, bütçe dahilinde hareket ediyorsunuz. O yüzden <gülüyor> bir seçenek paranızın büyük bir kısmını bir headliner'a yatırıp ee, daha çok festival onun etrafında kurgulamak olabiliyor. <gülüyor> Diğer seçenekli bizim bu sene tercih ettiğimiz yani e, hem ek sayısını arttırmak bunları da e, sahnelere dengeli orantılı ve belli bir mantık dahilinde yaymak. <gülüyor> e, yani benim algımda benim anlayışımda o daha bir festivale oturuyor. <gülüyor> e, yani her sahnenin bir anlamı olması e, her oraya koyduğunuz sanatçının yerli veya yabancı, ...onun e, bir karşılığı olması... ...ve onun böyle daha dengeli... ...kendi içinde bir line-up'ı olması... ...bence daha e, şey... E, ...festival... Ruhuna, in tanımını, in ...ruhunu daha çok dolduruyor <gülüyor> diye. Biz de dediğim gibi hani One Love nasıl ...artık birazcık oturduğu biraz anlamı belli. O yüzden artık ufak ufak biz... ...biraz daha e, paramızı dengeli yayıp... ...biraz daha böyle dengeli bir festival... ...yapabiliriz diye baktık. Orada tabii biraz şuna dikkat ediyoruz yine. Yani seçtiğimiz ek sayısı artarken e, onların içinde birazcık böyle hani çok geniş olmasa da belli bir yelpazeye yaymaya çalışıyoruz ki Hı -hı. E, değişik saatlerde değişik e, seyirci zevklerine hitap edebiliyor olalım. Yani tabii ki bir genel alternatif e, tanımının dahilinde kalır çünkü festivalin tanımı o Hı -hı. ama o yelpazenin çeşitli yerlerinde yani işte elektronikadan indie pop'a kadar işte <gülüyor> indie rock'a kadar. ...veya işte ne bileyim tekno'ya kadar... ...böyle bir <gülüyor> yelpazede yaymaya çalıştık. <gülüyor> Bence güzel oldu. <gülüyor> Bizi <gülüyor> <gülüyor> çok beğendim. Bir şey ama. <gülüyor> Bu sene çok çok güzel bir line-up var. Yani, yani, ıı, azından... Line-up dediğimizde... ...bizim zaten festival... ...günlüklerine başlamamızın sebebi... ...festival aslında tam bir line-up festivali değil. Yani line-up açısından gitmektense... ...festivallerin biraz... Iı, Çin'e ruhunu hissetmek daha bir mantıklı gibi geliyor bize. Çünkü yani şimdi işte Avrupa'da çok büyük bir festivaller var. Biz Rockverter'e gideceğiz. Ee, orada da baktığın zaman bir sürü dev dev isimler ama bunların çoğunu kaçırıyorsunuz. Yani günde 15 tane isim var. Bunun ancak 5'ini izleyebiliyorsunuz. 2 iki... Bu kadar büyük line-up yaptıkları zaman sahnede kalma süreleri evet. kısalıyor. Yani evet. 40 dakika, 45 dakika çıkıyor normalde yani bir yerde bir, bir saat buçuk saatte. Sanatçıkan evet. var mesela yani, o programda. Evet. 45 evet. dakikalar var. Yani kağıt üzerinde baktığınız zaman o, bu isim geliyor gibi evet. algılanıyor. Aslında alternatif seviyoruz biz. Hı -hı. Aynen. Ee, bu sene peki Vanlavda en çok ilgi gören sanatçı kim oldu? <gülüyor> <gülüyor> Yani, yani öyle bir birkaç tane var. diyeyim. Çünkü şundan işte demin dediğim gibi hani değişik e, müzik zevkine sahip e, kalabalıklar diyeyim biraz değişik e, isimlere yöneldiler. <gülüyor> yani e, James Blake çok talep gördü. E, Tomodel ...talep gördü. Hı hı. Julian Casablanca's... ...o anlamda hı. talep gördü. Hı hı. E, metronomi'nin de bayağı bir talibi varmış. Onu da görmüş olduk. Yani <gülüyor> tahmin ediyorduk zaten de. Hani en çok hangileri derseniz... ...bu dördünü sayabilirim. Harika. Metronomi benim özelim. Pozitif günlerde <gülüyor> de izlemişim onları. Oldukça başarılı bir Kesinlikle. Garip. Peki... E, ...şimdi... E, ...böyle son on dakikaya... ...falan hı hı. girdik. E, festival alanında... E, bu güzel isimlere ek olarak e, bir etkinlik e, şeyleri e, durumları nedir? Yani orada planladığınız e, sahneler arası müzik haricinde etkinlikler var mı? Yoksa e, bunlar var. hakkında da bilgi ee, alabilir miyiz? Var Hı -hı. şöyle. Şimdi Van Love'ın zaten e, hani bugüne kadar ki tasarımının içinde de müzik dışı aktiviteler e, Hı -hı. hep olmuş. E, bu sene de aynı şekilde devam edeceğiz. Bir de tabii şöyle bir durum var. Neticide e, hani buradaki hem genel festival izleyicisi hem Türkiye'deki festival izleyicisi gelip orada saatler ve hatta iki gün geçirdiği için şimdi onların da dönem dönem hani müzik harici zamanlarda ilgilendiği zaman geçirdiği dur şeyler e, öyle zaten öyle bir ihtiyaç var. <gülüyor> e, biz bizde tabii o e, Vanlav'ın kimliğinin içinde de olan e, o yan aktivitelere özellikle önem veriyoruz. Ona da belli bir işte bütçe, zaman, emek vesaire ayırıyoruz. <gülüyor> tabii bu bir bizim birazcık tasarlayıp koyduklarımız var. Bir de sponsorlarımızın e, getirdiği <gülüyor> aktiviteler var. Orada tabii biz elimizden geldiğince sponsorlarımız hani tüketicilerin, izleyicilerin ilgi alanı dahilinde olacak e, şeylere yönlendirmeye çalışıyoruz. Bu sene nelerimiz var? Yani çeşitli standlarda böyle çeşitli oyunlar gibi işte vesaire gibi birçok aktivitemiz var. Birazcık böyle daha teknolojik ve sosyal medya odaklı bir takım aktiviteler var. Hı -hı. Onun dışında işte böyle takı atölyesi gibi işte saç tasarım atölyesi, permakültür Hı -hı. workshopu falan gibi böyle çeşitli şeylerimiz var. Hatta sağlık kuruluşumuzun bile e, cilt kanseriyle ilgili bir böyle küçük minik bir hmm. seminer diyeyim. Yani, hmm. yani tanıtım şey evet. olacak gibi var. Evet. Onun dışında e, STK'lar var. Onların bir takım hmm. tanıtım faaliyetleri var. Bu e, yani seyirci böyle... müzik dışında da vanla Lava var var. kendini dahil edebileceği birçok aktivite. Onunla birlikte şey kısmına da açıkçası biraz özeniyoruz. Yani senelerdir öyle bu sene de özellikle özeniyoruz. Hani alandaki yiyecek içecek onları özellikle böyle nitelikli ve hoş ve böyle hani belli bir elfazede güzel seçmeye çalışıyoruz ki... ...bütün bir gün orada doğanın içinde böyle rahat rahat geçirsinler. Onun dışında bu sene yeni mesela... Ee, ...Chill Zone dediğimiz bir alanımız var... ...böyle dev hamaklardan oluşan... ...orasını Hı -hı. böyle daha... ...çünkü ağaçlık bir yer tamamen şey... E, Hı -hı. ...Life Park... ...orada böyle ağaçların altında biraz dinlenmek isteyenleri de bir alan yaratıyoruz... ...harika... Ee, ...öyle güzel güzel etkinliklerimiz var... ...yani esasen çok var... ...üzen benim de hepsini Hı -hı. birden sayamadım ama... E, ...baya bir şeyler var alanda... ...süper... ...peki... E, ...şimdi bu soruyu sormalı mıyız bilemedim ama... E, ...bu... E, Geçtiğimiz yıl özellikle gezi döneminden sonra bu bağlı olduğunuz e, şirketler grubuna yönelik bir boykot başlatıldı. Özellikle de Vanlağ 2014 yılındaki e, Vanlağa yönelik oldu. Hatta belki hala devam ediyor e, diyebiliriz. E, ama mesela aynı aileden olan diğer konser mekanlarına aynı tepki gösterilmedi. <gülüyor> Ee, ...tabir edildi. Pozitif'in diğer konserleri... ...birçok etkinliği var ama... ...onlar hiçbir Hı -hı. şekilde karışılmıyor. ama Bize biraz mantıklı gelmedi bu. Yani. <gülüyor> ee. ki bir de yani şöyle bir şey de var. yani Bir dönem bu Rock'n'Cock için yapılmış. Rock'n'Cock'a karşı festival dönemi falan ki... Hı -hı. E ...bir ülkede yani bir şey yapılırken... ...bilmiyorum ben çok markasına... Takılamıyorum çünkü zaten zorlu şartlarda bu işler yapılıyor. Bir Hı -hı. yerlerden destek almak gerekiyor. Evet. Yani... Ee, söyleyeyim. Şimdi Hı -hı. öncelikle tabii ki herkesin hani boykot hakkına, Hı -hı. düşüncesini ifade etme hakkına sonuna kadar saygılıyız. Yani ben kişisel olarak da saygılıyım. Biz kurum olarak da saygılıyız. Ee, niye One Love derseniz açıkça sonu ben de bilmiyorum. Yani niye Hı -hı. hani özellikle One Love'a böyle bir tepki ihtiyacı hissedilmiş. Ee, daha doğrusu niye Van seçilmiş? Onu ben de açıkçası evet, biliyorum. Orada bir seçilme durumu. Ha, yani o herhalde birazcık bilemedim. Öyle denk gelmiş zamanından sebebinden dolayı. Çünkü yani e, o anlamda Van bir hani bunu tetikleyecek bir ...durumunu ben bilmiyorum. Ee, orada da hani... E, ...şey kısmına sizin dediğiniz... E, ...şey kısmına biraz katılıyorum. Yani şimdi herhangi bir etkinlikli bu ölçekte olduğu <gülüyor> zaman... E, ...bunun tabi belli koşullarda yapılabiliyor... ...ve belli bir... ...fonlanması gerekiyor. Yani bu sponsorlar... ...tarafından veya belli kurumlar... ...tarafından. E şimdi bu... ...işler Türkiye'de dışarıdan bakıldığı... ...kadar kolay olmuyor. Yani... ...ee... Zaten yurt dışındaki maliyetlerden bazen onların üstünde bu işleri yapıp yurt dışına <gülüyor> kıyasla çok daha ucuza bilet satıp çok daha az insana satmaya çalışıyoruz. Bununla birlikte demin bahsettiğim e, o e, içinde bulunduğumuz coğrafyanın koşullarından dolayı <gülüyor> çok fazla kazaya uğruyoruz. Yani bu sadece bize özel bir durum değil. Evet. Bu işi yapmaya çalışan e, herkes için geçerli. E, bu koşullar altında da Evet bir yerlerden bir destek almanız gerekiyor. Ama ben hani kişisel olarak o konuya birazcık şöyle bakıyorum. Ee, hani bir şekilde sizin ucunuzun dokunduğu sermaye grubundansa ben hani orada eleştirilen e, duruşun bizim yaptığımız işe etkisi var mı yok muya bakıyorum. Yani ben en azından şunu biliyorum. Biz Van yaparken kendi özgür irademizde, kendi Van Laf felsefesi neyse yani isminden insanlar ne anlıyorsa <gülüyor> e, çünkü bu isim boşuna konmadı bundan 14 yıl önce. Evet. Biz o prensipler dahilinde festivalimizi <gülüyor> yapıyoruz. E, burada hani müziğin birleştirici gücüne zaten hani bu işleri biraz yapıyor olmamızın sebebi o. E, gücüne inanıyoruz ve o yüzden de herkesi gene o Van Laf çatısı <gülüyor> altında birlikte eğlenmeye davet ediyoruz ve dediğim gibi hani ee, onların kurduğu bağı anlıyorum saygı duyuyorum boykot etmelerine de saygı duyuyorum ama o kurdukları bağın ben e, yaptığımız işe etkisi olmadığından dolayı e, onun, o tepkiyi o anlamda şey yapmıyorum e, neydi onun adı e, hani ben olsam göstermezdim diye düşünüyorum çünkü öyle bir ilişki kurmaya başladığınız zaman çok şeyle kurup çok hani çok şeye tepki koyabilirsiniz evet. ama dediğim gibi saygı duyuyorum bir Hı -hı. şey de demiyorum. Ki o dönem giden yani, gibi de yani e, taksim çok böyle ateşleyken karışırken Babilon kapılarını açtı insanlar Babilona girebildiler ki o da aynı. Evet. Kuruma bağlı. Yani bir e ilginç. <gülüyor> evet o teşekkür öyle... ederiz ayrıca bu <gülüyor> sorumuzu cevapladığımız için. Rica ederim ne demek ben sorduğunuz için teşekkür ederim. <gülüyor> Peki. Ee... Peki e, bu yıl e, nasıl gidiyor İlgi? Ee, <gülüyor> Onu ben sorayım. Söyle Bu yıl Aha. iyi gidiyor. E, çok iyi gidiyor hatta. E, evet. Şöyle diyebilirim. E, hani bazı e, insanlar line up'a bakıp şaşırabilirler bu söyleyeceğim ama. Yani festival işte 9 gün kaldı. Hani biz hı hı. karşılaştırmalı olarak bilet satışına baktığımızda şu anda en iyi e, bilet satışı. ...ön bilet satış rakamında gidiyoruz. Hı hı. E, tabii bu hani... ...günün sonunda ne yaparız... ...en iyi rakamı yakalar mıyız onu bilemiyorum ama... ...şu anda çok iyi gidiyor. Hı hı. E, şu anda o anlamda talep çok iyi. E, bir de şey yani... Önümüzdeki günlerin koşulları da Bizde festivale katılımı etkiliyor Yani son gün havanın durumu ne olacak O gün <gülüyor> insanların morali ne olacak Ülkenin gündemi ne olacak Maalesef. Bunlar bizi çok etkiliyor Ben bunların hepsinin olumlu olacağını düşünüyorum <gülüyor> O yüzden de bu sene Şu anda iyi giden o trendin Devam edeceğini ve çok güzel bir festival Olacağına inanıyorum <gülüyor> Yani şimdilik her şey iyi gidiyor Harika süper Evet yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz 2-3 <gülüyor> dakikamız kaldı ben bir şey sorabilirim yani Türkiye'deki yıllarca bu sektörün içerisinde siz Van bu yapıyorsunuz. Peki Avrupa'ya baktığımızda çok inanılmaz ateşli işte dediğimiz gibi başka ülkelere kadar gidecek kadar müzik ve festival aşığı insanlar var. Türkiye'de bu festival ruhunu nasıl kitleyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, şöyle şimdi... E... Hani biraz geniş bir perspektiften cevap vereceğim ama şimdi festival diye tabir ettiğimiz şey Avrupa'da yüzyıllardır olan, asırlardır olan bir şey. Yani hani köylerinden başlayıp oradan evet. hani bir araya gelip bunların hani yiyerek, içerek, dans ederek, müzikle birlikte eğlendikleri bir ortam. O yüzden hani onların dünyasındaki festival kültürüyle bizimkinin zaten aynı olmasını çok beklememekte lazım. E bunu da görüyoruz. Yani evet. e dediğim gibi demin verdiğim örnek bence iyi bir örnek. Yani İngiltere'de işte trene bindikleri andan itibaren onlar için festival başlıyor. Bizde Aynen. ise o tren tren ne kadar kısa olursa o kadar iyi gibi <gülüyor> algılanıyor. E, yani o yüzden şey ama. Şunu da söyleyeyim, e, hakkını teslim edeyim. Yani neticede sayı olarak belki e, az oluyor. Yani Avrupa'da atıyorum bir 250 bin kişilik festival vardı. <gülüyor> burada 20 bin kişilik olabiliyor, oluyor hmm. geneli gibi diyeyim. Ama şey hani oradaki en azından benim gördüğüm e, sahne önündeki seyircinin coşkusu, e, onların festivale e, yaşama şekli gene bakmayın çok çok da uzak değil. Yani Mutlu ölçek, o, ha, ölçek <gülüyor> olarak ufalabiliyor <gülüyor> ama e, o enerjiyi gene şey yapabiliyorsunuz neydi onun adı görebiliyorsunuz. <gülüyor> e, bizde tabi bir de şey olabiliyor yani herhalde tahmin ediyorum Avrupa'dakine kıyasla e, festivale biraz daha nasıl diyeyim böyle son an kararıyla hani bütün herkes eş dost gidiyor güzel bir evet. ortam var biz de gidelim gibi evet. e, bir şey var ama onda bence bir sorun yok zaten e, şey olacaktır ama bence yani oldu zaten Hı -hı. onu söyleyeyim ben hani bir 15 yıldır bu sektördeyim o yüzden o gelişimi yani yakından e, gördüm e, bir festival kültürü bir kere oturdu e, bu da bence büyüyerek devam edecektir e, ve o şey e, hani bizim festivallerimizde gittikçe büyüyecektir diye düşünüyorum öyle Hı -hı. algılıyorum ben yani ama şöyle de bir durum var. Ee, mesela sahne alan bir isimlerde genelde çok bir e, katılım olmuyor. ya yani Mesela biz e, örnek vermem gerekirse. Bir ara One Love'dan vereyim. In Brown'da yaşanmıştı. Hatta In Brown bayağı bir tartışma yaptı. Sahneden filan indi. Kitlenin hiç ilgisi onun üzerinde olmadı. Yani ilgilenmeli herkes konuştu. Gençliğimiz yıllarda Kings of Convenience'da buna benzer bir şey yaşadık. Hatta inmek de tehdit etti grup. Yani bu tarz için yani çok bir katım ateş derken aslında biraz demek istediğim o. Yani müzik sahnedeki isimle kitlenin tam bir bütünleşememesi biraz daha soğuk kalmak. O tabii yani e, şimdi şu olabiliyor bazen yani genel konuşuyorum. E, dünyada karşılığı çok yüksek olan bir grubun buradaki karşılığı biraz daha az olabiliyor. <gülüyor> bu da doğaldır. Ee, o tip örneklerde bu dediğiniz gibi durumlar yaşanabiliyor. Yani neticede sanatçı dünya ölçeğinde çok büyük ama buraya geldiğinde e, buradaki karşılığı e, hani görece karşılığı da düşük olabiliyor. <gülüyor> Bazen bunun tam ters örnekler de olabiliyor. Yani dünyadaki orta ölçek bir grup burada çok talep çok görebiliyor. Bu doğal evet. yani ha. <gülüyor> ee, öyle olunca da e, yani orada ne oluyor işte o senenin demek ki line upı yapılırken e, o çünkü elimizde hiçbir zaman somut bir veri yok bizim yani. <gülüyor> ...Türkiye pazarında işte albüm hmm. satışı... ...veya ne bileyim dijital satışlar bunlar hani... ...biz daha çok böyle biraz hissiyat üstünden... ...line-up yapıyoruz... <gülüyor> ...öyle olduğu zaman da yani bütün promotorları söyleyeyim ...sadece kendimizi veya kendimi kastetmiyorum... <gülüyor> ee, ...bazen de dediğim gibi hani... ...dünyadaki karşılığı büyük olup... ...bugün buradaki karşılığı tam 10 veya... ...güncel koşullar da etkileyebiliyor... ...yani hava durumu veya ne bileyim o günkü... E, ...genel insanların moral motivasyonu... <gülüyor> ...bazen öyle herhalde kazalar yaşanıyor değil mi? <gülüyor> evet... <gülüyor> Ee, festival günlüklerinin sonuna geldik. Ee, bugün One Love Festivali 13-14 Haziran'da Life Park'ta 14.sü yapılacak. Evet. Festival direktörü sevgili Sinan Yağcı bizlerleydi. Çok teşekkür ediyoruz ben katıldığınız çok teşekkür için. Çok ee, evet, Program kaydını ve diğer bilgileri festivalgünlükleri.com sitemizden takip edebilirsiniz. Ben Ebru Dengez. Ben Gökhan Yeni. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <gülüyor> Festival günlükleri. Dünya festivallerinden notlar ve karşılaştırmalar.